Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.